Bismillahirrahmanirrahim Kalem suresi Mekki surelerden bir suredir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden yediye kadar kaleme ve onunla yazılanlara anz olsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin Doğrusu senin için tükenmeyen bir mükafat vardır. Muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzerindesin. Yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Hangimizin aklından zor olduğunu. Muhakkak ki senin Rabbin kendi yolundan sapanları çok iyi bilir ve o hidayeti erenlere de en iyi bilendir. Bu surede kardeşlerim hurufu mukatta dediğimiz harflerle başlamıştır. Manasını Allah subhanahu ve teala en iyi bilendir. Rabbimiz subhanahu ve teala burada da sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Allah'a hamd olsun ki karnının cahillerinin dediği gibi bir deli değil. Senin getirdiğin apaçık hakkı ve hidayeti yalanlayanlar sana delilik nispet etmiştir. Ama sen hamdolsun deli değil. Doğrusu senin için tükenmeyen bir mükafat vardır. Aksine senin için ebediyen bitip tükenmeyen sonsuz sevap ve büyük bir ecir vardır. Rabbinin misaletini yarattıklarına tebliğ etmen ve onların eziyetlerine sabretmekten dolayı muhakkak ki sen büyük bir din ve ahlak üzerinesin bu din İslam dinidir Ayşem Memliden sorulduğunda ey Allah'ın Resulü ey müminlerin annesi Resulullah'ın ahlakı nasıldı diye sorduklarında onun ahlakı Kur'an'ın kendisiydi o peygamberin ahlakının Kur'an'da olduğu gibidir demiştir. <Gülüyor> Erol'dan gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam insanların arasında yüzü en güzel olanı ahlakı da en güzel olandı. Ne açıkça uzun ne de kısaydı. Evet. Ayşem önümüzden gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam kendi hizmetçisine hiçbir zaman eliyle vurmadı. Allah yolunda cihad etmekten başka hiçbir şeye eline vurmadı. O ne zaman iki şey arasında muhayyer bırakılsa günah olmadıkça en kolay olanı severdi. Günah ise insanlar arasında en çok o şeyden uzak duranıydı. Allah'ın hürmet edilmesini emrettiği şeylerin çiğnenmesi dışında kendi mevsi için hiçbir zaman intikam almadı. Binaenaleyh o aziz ve cill olan Allah için intikam alırdı Halam evet. suresinde de Allah subhanahu wa ta'ala bir ahlaklı olmayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin Kur'an üzerine olduğunu en güzel ahlak üzerine bir din üzerine olduğunu söyler. Allah subhanahu ve teala bizleri de o ahlakla nasiplendirsin. 8'den 16'ya kadar Öyleyse sen yalanmayanlara uyma. Onlar isterler ki sen yumuşak davranasın da sen de yumuşaklık göstersin. Sen yemin edip duran, izzetin hepsi bulunmayana uyma daima ayıklayan ve laf getirip götürene, görmeden hayra engel olana, haddi aşana çok günahkar, kaba, haşin ve bunlardan başka da kulağa kesik olana, may ve oğullar sahibi olmuş diye, ayetlerimizden okunduğu zaman, öncekilerin masalları der. Biz yakında yere süreceğiz. Rabbimiz An-ı biz sana nimet verdiğimize dost doğru bir din ve yüce bir ahlak lütfettiğimize göre sen yalanlayanlara uyma. Sen onlara ruhsat veresin de onlar da sana ruhsat versin isterler. Sen yemin edip Kuran izzetin evsi bulunmayana uyma. Çünkü yalancı, güçsüzlüğü ve küçüklüğü nedeniyle Allah'ın adını tekrarlayıp durduğu yalan yeminlerle ve yersiz yere kullandığı Allah kendini korumak ister. Evet. Bu ancak kalbi zayıf ve her yemin edip duran kişi zayıf edilmiş, büyüklenmek isteyendir. Zalma ayıplayan ve laf getirip götürene bu da gıybet eden, laf getirip götüren kişi insanların arasını bozmak üzere sözü eğip büküp buradan oraya oradan buraya gidip gelen kişiler. Allah Resulam'ın bir gün bir kabre oluyor ve biliyor musunuz bu iki kabrin sahibi azap görüyor demiş ve bu sizin aranızda hiç önemsemediğiniz hafif gördüğünüz iki tane hasletten dolayıdır işte şu sidik suçlantısına dikkat etmez işte şu da insanların arasında laf getirip götürürdü işte bunların ikisi de bu sebepten dolayı kabirlerinde azap görüyor buyurmuştur Ani sallatü selam daha sonra bir hurma dalı kırmış yaş olan dallarından birini ona bir ona dikmiş ve umarım ki bunlar yaş kaldığı müddetçe azaplara hafifler duyulmuştur. Durmadan hayra engel olana, haddi aşana, çok günahkar, kendi lehine ve olan iyilikleri engelleyen kimselere, Allah'ın helal kıldıklarına uzanmakta ileri gidip meşru hududu aşanlara, ve yasaklara uzanıp harama koşan günahkarlara, kaba, haşin ve bunlardan başka da kulağa kekrik olana uyma buyuruyor. Evet. Aleyhissalatü selam Efendimiz bakın ben size cennet ehline haber vereyim mi? Onlar zayıf ve güçsüz düşmüşlerdir. Allah'a yemin etse Allah onları iyileştirir. Bakın size cennet ehline haber vereyim mi? Onlar kaba ve haşin davranan kişilerdir. Kibirli ve katıdırlar. Kendilerinin yanında bir şey bulunmadığı halde öbürlenirler buyurmuştur. Allah subhanahu ve teala bizi ahlaklardan eğilsin, Ahlakını kitaba göre düzenleyen, Resulullah'ın sünnetine göre tanzim eden ve vahye uyan tam bir müslümanlardan eylesin. 17 ile 33 arası biz vaktiyle o bahçe sahiplerini denediğimiz gibi bunları da denedik. Hani sabah olunca onu mutlaka devşireceklerine ve biçeceklerine yemin etmişlerdi. Bir istisna da yapmıyorlardı. Ama onlar daha uykudayken Rabbinin katından gönderilen bir salgın onu sardı da okup koru kesildi. Sabah Erken birbirine seslendiler. Mahsullerinizi devşirecekseniz erkence çıkın diye. Ve gizli gizli konuşarak yürüdüler. Sakın bugün hiçbir yoksul çıkmasın karşınıza ve oraya girmesin dediler. Güçleri yetermiş gibi erkenden gittiler. Onu gördüklerinde dediler ki herhalde biz yanlış geldik. Hayır belki de biz mahrum bırakıldık. Ortancılar da dedi ki, ben size demedim mi, tembih etmeni değil miydiniz? Dediler ki, tesbih ederiz. Sen Rabbimiz, gerçekten biz galimlerden olmuşuz. Şimdi, birbirlerini germeye başladılar. Dediler ki, yazıklar olsun bize. Doğrusu biz, azgınlardanmışız. Belki Rabbimiz bize bundan daha iyisini verir. Doğrusu biz artık Rabbimizden dilemekteyiz. Azap işte böyledir. Fakat ahiret azabı elde daha büyük. Keşke bilmiş olsalardı. Bu ayet allah Teala'nın kendilerine müjde, rahmet, ve büyük nimetlerinin lütfedişini delil üzerine Aleyhisselatü Vesselam onlara elçi olarak gönderdiği Hidayet yolunda onu yalanla reddedip mücadeleyle karşı koyan Kureyş kafirlerine verilen bir örnektir. Bu sebeple allah Teala bunları da denedik buyuruyor. Yani tecrübe ettik. o dahciz sayetlerini denediğimiz gibi Türlü meyveleri, ürünleri bulan bahçe sahibini. Hani sabah olunca mutlaka onu değiştireceklerini, içeceklerine yemin etmişlerdi de, kendi aralarında yemin edip fakir ve dilencilerin öğrenmemesi için onun ürününü, geceleyin değiştireceklerini söylemişlerdi. Böylece ürünlerinin bol olmasını ve ondan hiçbir şeyin başkalarına görünmemesini kastediyorlardı. Ayrıca bir de yaptıkları yönünde istisna yapmıyorlardı. Bu sebeple Allahü Teala onların yeminlerinin kendilerini günahkar kılacağını bildirerek ama onlar daha uykudayken Rabbinin katından gelen bir bela oradaki bahçeyi götürüverdi. Evet. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz günahlardan kaçının çünkü kul günah işleyerek kendisi için hazırlanmış mahrum edilir, buyurmuş ve daha sonra da bu ayetleri sonuna kadar okumuştur. 34'ten 41'e kadar ne ki mutlakiler için Rab'ları katında mayim cennetleri vardır. Biz Müslümanları suçlular gibi tutar mıyız hiç? Ne oluyor size? Nasıl diyorsunuz Yoksa size mahsus bir kitap var da ondan mı okuyorsunuz? Seçtikleriniz herhalde orada olacaktır. Yoksa kıyamet gününe kadar sürüp gidecek ahitleriniz mi var? Aleyhinizde muhakkak hükmettikleriniz yılı olacaktır? Sor onlara hangisi bunu üzerine alacak? Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse ortaklarını getirsinler eğer sağlıklardan isterler. Allah subhanahu ve Teala dünyadaki bahçe sahiplerinin durumlarını ve Allah'a isyan edip emrine karşı gelince uğradıkları kötülükleri belirttikten sonra ahiret yurtunu gözetip Allah'tan korkanlara lütfedeceği Bitmez, tükenmez, naim cennetlerinden söz ediyor. 42'den 47'ye kadar o gün baldırlar açılır. Ve sözlüğe çağrılırlar. Ama buna güç yetiştiremezler. Gözleri dönmüş olarak Yüzlerin zillet bürür. Halbuki kendileri sağlam oldukları vakit sözlüğe çağrılmışlardır. Bu sözü yalanlayanları bana bırak. Biz onları kendilerinin bilmeyecekleri bir yönden derece derece azaba yaklaştıracağız. Ben onlara mühlet veriyorum. Benim tuzağım muhakkak sağlamdır. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da Ağır bir borç altında mı kalmışlardır? Yoksa kayıp kendilerinin katında mıdır? Da ondan yazıyorlar. Allah subhanahu ve teala naim cennetlerinin Allah'tan korkanlara ait olduğunu belirttikten sonra bunun ne zaman gerçekleşeceğini belirtiyor. O gün daldırları açılır, sevgiye çağrılır ama tükşeyi siremezler. Yani kıyamet günü o günün dehşet, sarsıntı, imtihan, kargaşa ve önemli işler görülür. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Rabbimiz ayağını açar da yeni erkekler ve kadınlar ona secde ederler. Dünyada gösteriş ve riya için secde edenler orada kalırlar. Secde etmek için giderler de bel kemikleri bir kat olur ve sözde edemeden geri dönerler buyurmuştur 48'den 52'ye kadar sen Rabbinin hükmüne sabret ve dalık sahibi gibi olma hani o kanla dolu olarak Rabbine seslenmişti Rabbinin katından ona bir nimet erişmiş olmasaydı mutlaka o kınanmış olarak çıplak bir yere atılacaktı. Rabbini seçti de salihlerden kıldı. Değilmiş o küfrödenler zikri işittiklerinde az kalsın seni gözleriyle yiyeceklerdi. Ve o mutlaka bir delidir diyorlardı. Halbuki o alemler için öğütten başka bir şey değil Bab-ı Teala Ey Muhammed kavminin seni yalanlayıp eziyet etmelerine sabret. Muhakkak Allah onların aleyhlerinde hükmünü verecek. Hem dünyada hem de akıbetin senin ve senin peşinde gidenlerin olmasını sağlayacaktır buyurmuştur. Ve balık sahibi gibi olma yani zünnün gibi bu da matta oğlu Yunus Aleyhisselam'dır ki o kalbine kızarak çıkmış ve başından geçenler geçmiş, gemiye binmiş, denize düşmüş ve balıkonu yıkmıştır. Okyanusların karanlıklarında balıkonu gezdirmiş, o da denizin yüce Kudret sahibini tesbih edişini işitmiş, o Rabbimiz de onun duasını kabul etmiş ve onu tekrar kurtarmıştı. Evet. Burada neredeyse seni gözleriyle yiyeceklerdir derken buradan nazardan bahsediliyor ki Aleyhisselatü Vesselam göz zehirlenmesi veya durup kesilmeyen kandan başkası için rükke yoktur buyurmuştur. Din aleyhissalatü vesselam efendimiz, nazar haktır, insana mezara, mandayı hasaba gönderir, buyurmuştur. Allah sizleri rahmetiyle yargılasın, razı olduklarıyla birlikte cennetine koysun. Elhamdülillahirrahmanirrahim.